Nikolay Vasilievich Gogol Delinin Defteri Seslendiren Akın Altan 3 Ekim Bugün acayip bir olay oldu. Şöyle anlatayım. Sabah epey geç uyandım ve Mavra boyadığı çizmelerimi getirdiğinde kendisine saati sordum. Onu çoktan geçtiğini öğrenince de fırladığım gibi giyinmeye başladım. Aslına bakarsanız yani bana bırakılsa daireye falan kesinlikle gitmem. ''Çünkü adım gibi biliyorum ki, müdürüm olacak herif yine surat asacak.'' ''Ne zamandır bana söylediği hep şu... Ne bu canım?'' ''Başlıklar küçük harfle, yazılarda ne sayı var ne tarih... Hangi evrak hangi dosyada, bilmek anlamak mümkün değil.'' ''Aşağılık herif... Bana karşı bu iğrenç davranışlarının tek nedeni, makam odasında oturmam... Yani kalemlerini sivrilmek için ekselanslarının odasına girip çıkmam... Neyse, diyeceğim, muhtemed olacak Yahudiden aylığa ben biraz avans kopartma umudu olmasa, bugün şuradan şuraya adımımı atmazdım. Bizim muhtemed de bir başka aşağılık. Aslında o herifin avans vermesi demek, dünyanın sonunun gelmesi demektir. İstersen ağla, inne acından öl, geber, kılı kıpırdamaz teresin. Oysa evde hizmetçisinden dayak yediğini dünya alem biliyor.'' Aslında bizim dairede çalışmanın kime ne yararı var hiç anlamıyorum. Bana bile yararı yok diyeyim siz anlayın. Ama bak vilayet ya da defterdarlık derseniz o başka. En dipte bir yerlerde sığınmış gibi oturan, önündeki evraklar üzerinde kalem oynatan bir memuru alın. Üzerindeki takım elbise bile iğrençtir. Herifin suratında meymenet yoktur. Yüzüne tüküresiniz gelir. Ama yanılmayın. Herifin kiraladığı yazlığın nasıl bir saray yavrusu olduğunu görseniz dudağınız uçuklar. Altın yaldızlı porselen çay takımı götürseniz muhterem dudak büker. Af ah edersiniz. Bunu kime getirdiniz siz? Ya bir çift yağazat, ya bu atlara layık bir araba, ya da şöyle 300 rublelik falan bir kunduz kürk bekler Hazret. Görünüşü öyle uslu, öyle mazlum, konuşması öyle ince, öyle aşağıdandır ki kalemciğimi açacaktım. Çakıcığınızı lütfeder misiniz? Ama bir de bakarsınız ki, kalemciğini değil, çuvalcığını açmış ve sizi öyle bir soyup yağmalamış ki, don gömlek kala kalmışsınız. Tabii bizim dairenin asaleti vilayetle karşılaştırılamaz. Her şeyden önce, temizlik bakımından vilayet bizim dairenin eline su dökemez. Sonra, masalarımızın tümü maundandır. Buna ek olarak amirlerimizin hepsi bizimle, sizli konuşur. Sen yoktur bizde. ''Evet, işte açıkça söylüyorum, dairemdeki bu soyluluk olmasa memuriyeti çoktan bırakmıştım.'' Emektar paltomu giydim, şemsiyemi aldım ve evden çıktım. Saanak yağmurluydu hava ve dışarıda kimsecikler yoktu. Eteklerine başlarına kaldırmış birkaç köylü kadınla şemsiyelerini açmış tüccardan bir iki kişiyi ve hademe kılıklı üç beş kişiyi saymazsak tabii. Soylu olarak bir tek benim gibi bir memur arkadaş ilişti gözüme. Tam bir kavşakta rastladım ona.'' Ve görür görmez de kendi kendime şöyle söylendim. ''Yok cancağızım, bana yutturamazsın. Senin daireye falan gittiğin yok. Sen şu önünde yürüyen dilberi izliyorsun ve gözlerini de kadının kalçalarından ayırdığın yok. Ah, ah! Şu bizim memur takımı yaman millettir. Çapkınlıkta da subaylardan geri kalmazlar. Başında şık bir şapkayla yürüyen bir kadın görmesinler, o dakika askıntı olurlar.'' Memur arkadaş hakkında bunları düşünerek yürürken, önünden geçmekte olduğu mağazaya bir arabanın yanaştığını gördüm. Hemen tanıdım arabayı. Bizim genel müdürün arabasıydı bu. Sayın genel müdürün ne işi var bu saatte buralarda? Yok, bu olamaz. Olsa olsa kızıdır, diye düşündüm. Görünmemek için sırtımı duvara yapıştırıp beklemeye başladım. Gerçekten de az sonra uşak kapıyı açınca, sülün gibi süzülerek müdür beyin kızı indi arabadan. Aman Rabbi! ''O nasıl göz on o nasıl salınmalar. Öldüm. Resmen öldüm bittim. Böyle yağmurlu, berbat bir havada ne diye çıkmış evinden? Kadınlardaki şu çul çaput düşkünlüğü yok mu?'' Bereket beni tanımadı. Aslında ben de paltomun içine iyice büzülüp görünmemeye çalıştım. Çünkü paltom iyice eprimiş, yıpranmıştı. Üstelik de eski moda bir şeydi. Şimdiki paltoların yakaları uzun kesim oluyor. Benim yakalarsa kısacıktı. Üstelik de vatkaları olmadığı için pek biçimsizdi. Müdür beyin kızı köpeğini de almıştı yanına ama köpekcik mağazanın eşiğini aşamadığı için dışarıda kalmıştı. Tanıyordum bu köpeği. Meci de adı. Durmuş ne yapayım ne edeyim diye düşünüyordum ki birden incecik bir sesin selam Meci dediğini duydum. Hayda bu da nereden çıktı? Kim bu seslenen? Şöyle bir etrafıma bakındım, biri yaşlıca, biri genç, iki saygıdeğer bayan şemsiyelerinin altında tıpış tıpış yürüyorlardı. Kadınlar geçip gittiler ama hemen yanı başımdan aynı sesi bir kez daha duydum. ''Alacağın olsun Meci.'' ''Destur.'' ''Bu ne iş yahu?'' Bir baktım, deminki saygıdeğer bayanın ardından giden bir köpekçikle koklaşıyor bizim Meci. ''Saçmalığın bu kadarı biraz fazla olmuyor mu?'' dedim kendi kendime. ''Yoksa sarhoş falan mıyım?'' ''Hadi canım, sarhoşluk kim, sen kim?'' ''Hayır, Fidel, yanılıyorsun.'' ''Çok hav hav, ama çok hav hav, hastayım.'' ''Gözlerime inanamıyorum.'' Meci söylüyordu bunları.'' ''Vay anasını.'' ''Ulan sen nasıl köpeksin?'' ''İtiraf ederim ki, Meci'nin insanca konuşmasına önce çok şaşırdım.'' Ama sonra bütün olup bitenleri etraflıca düşününce gördüklerimde şaşacak bir şey olmadığını anladım. Dünyada bu türden neler oluyordu neler? Örneğin duyduğuma göre İngiltere'de bir balık sudan sıçramış ve garip bir dilde iki sözcük söylemişti. Bilginler tam üç yıldır bu iki sözcüğün ne demeye geldiğini anlamaya çalışıyorlardı ama henüz bulabildikleri bir şey yoktu. Yine gazeteden okuduğum bir haberde iki ineğin bakkala girip yarım kilo çay istediğinden söz ediyordu. Fakat şunu itiraf etmek zorundayım ki, Mecinin aslında sana bir mektup yazmıştım Fidel ama anlaşılan Polkan mektubumu ulaştırmamış sana dediğini duyunca yüzüm maaşını almamış memur yüzüne döndü. Feleğimi şaşırdım. Köpeklerin yazı yazabildiklerini ilk kez duyuyordum. Benim bildiğim bir tek soyluların becerebildikleri bir şeydi yazı. Gerçi tüccardan bazı kişilerle katip takımının, hatta derebeylerin kölelerinden bazı uyanıkların da bu işi ya da bu ölçüde kıvırabildiklerine tanık olunuyorsa da onlarınki mekanik bir çiziktirmenin ötesine pek geçemiyor. Ne nokta, ne virgül, ne de usulüne uygun hece bölmeye rastlanıyor bu arkadaşların yazılarında. Evet, bu durum beni şaşırtmıştı. Doğrusunu isterseniz bu aralar kimselerin duyup görmediği şeyler benim başıma geliyordu. Evet… Bunun itiraf etmek zorundayım. Her neyse.'' ''Dur, şu iti takip edeyim de, neyin nesi, kimin fesi ve de aklından neler geçmekte bir güzel öğreneyim.'' diye düşünerek şemsiyemi açtım ve iki saygıdeğer bayanın ardı sıra yürümeye başladım. ''Gorohovaya'dan Meşçanski'ye, oradan da Stolyarnaya sokağına dönüp sonunda Kokishkin Köprüsü'nün orada büyükçe bir evin önünde durduk. ''Eğer ben de bu evi bilmiyorsam ne olayım?'' dedim kendi kendime. ''Tabii ya, Ziverkov'un evi, hey ya Rabbim, ev değil, milletin köpek yavruları gibi alt alta üst üste yaşadığı bir yerdi burası. Aşçılar, hizmetçiler, taşradan gelenler, hatta bizim memur takımından arkadaşlar. Kimler oturmuyordu ki burada? Benim bile güzel borazan çalan bir arkadaşım vardı bu evde oturan. İzlediğim bayanlar beşinci kata çıktılar. ''Güzel'' dedim kendi kendime. ''Şimdilik burada duralım, yeri öğrendik nasılsa.'' Burayı bir kez daha ziyaret etme fırsatı doğacak da bundan yararlanmayacak değiliz ya. 4 Ekim Bugün çarşamba. Bu nedenle de bizim genel müdürün odasındayım. Bugün işe özellikle erken geldim. Doğruca makama gidip kalemleri çıkardım, özenle açtım, yerlerine yerleştirdim. Bizim genel müdür kesin çok akıllı bir adam. Odasının her yanı kitaplarla dolu. Bazılarının şöyle sırtlarından adlarını okuyayım dedim. Bizim aklımızın ermeyeceği bilimlerle ilgiliydi hepsi de. Kimi Almanca, kimi Fransızca kitaplar. Zaten ekselansın yüzünden de belli ne kadar büyük bir adam olduğu. Hele gözlerinde parlayan o azamet ışığı. Bugüne dek ağzından gereksiz bir söz çıktığını duymadım. Kendisine bir evrak getirdiğim zaman, dışarıda hava nasıl diye sorar, o kadar. Ben de, yağışlı ekselansları derim. Hamuru, mayası, her şeyi bizden farklı. Devlet adamı. Yine de bana karşı özel bir sevecenlik duyuyor gibi sanki. Ah, bir de kızı. Sus! Yok bir şey. En iyisi sehpanın üzerinde duran arı dergisine bir göz atmak. Şu Fransızlar ne ahmak millet. Nedir istedikleri bunların? Hepsini şöyle kızılcık sopasıyla bir elden geçireceksin ki akılları başlarına gelsin. Bir de kuruklu bir derebeğinin çok hoş bir balo tasviri dikkatimi çekti dergide. ''Kursklu derebeylerinin kalemleri kuvvetli oluyor.'' Derken saatin yarımı geçtiğini fark ettim. Ama ekselansları hala görünmemişlerdi. Saat bir buçuk dolaylarındaysa öyle bir şey oldu ki hiçbir kalem yazamaz. Kapı ardına kadar açıldı. Sonunda teşrif ettiler ekselansları diye düşünerek elimde evraklarla ayağa fırladım. Ama içeri giren ekselansları değil, onun... Onun kızıydı. Aman tanrım. Aman Tanrım! Yerlere kadar inen, uzun, bembeyaz tuvaleti içinde kuğular gibiydi. Ne kadar göz alıcıydı. Ya bakışları? Gözlerime güneş doluyor sandım yüzüne bakınca. Hafif bir reverans yaparak, ''Babam yok mu?'' diye sordu. ''Tanrım! Tanrım!'' Bir kanarya yaşakıdı sanki yanı başımda. ''Asil bayan, beni başkalarının cezalandırmasına bırakmayın.'' İlle cezalandırmak istiyorsanız o asil ellerinizle siz kendiniz cezalandırın demek istedim ama dilim kuruyup kalmıştı ağzımın içinde. Bu nedenle de boğuk bir yok diyebildim o kadar. Yüzüme baktı, sonra dönüp kitaplara baktı ve mendilini düşürdü. Uçarcasına atıldım mendile doğru. Parkede ayağım kaydığı için az kalsın burnumun üstüne çakılacaktım ama yine de dengemi koruyup mendili tutmayı başardım. Aman Allah'ım! O nasıl mendildi öyle, patiska gibi, incecik, hafif bir şey ve nasıl hoş bir amber kokusu yükseliyordu. Gerçek amber ve nasıl generallik, asillik kokuyordu. Teşekkür etti ve belli belirsiz gülümsedi. Öyle uçucuydu ki gülümsemesi, şeker dudaklarını kımıldatmamıştı bile. Sonra da çıkıp gitti. Bir saat kadar daha oturmuştum ki birden kapı açıldı ve içeri ekselanslarının uşağı girdi. ''Beyefendi bugün gelmeyecek, Aksentiy İvanoviç.'' dedi. ''Evinize gidebilirsiniz.'' ''Şu uşak takımına hiç dayanamıyorum.'' ''İşleri güçleri antrede yan gelip yatmaktır. Ekselansın yanına girip çıkanlara zahmet edip başkalarını kımıldatarak bile selam vermezler. Bunlardan biri geçenlerde kaykılmış otururken, duruşunu hiç bozmadan enfiye çekmem için bana elindeki tabakayı uzatmasın mı?'' Salak. Karşındakinin kim olduğunu biliyor musun sen? Bir memur. Soyu sopu köklü, asil bir insan. Neyse. Şapkamı aldım. Bu uşak takımı bana palto falan tutmayacağı için paltomu kendim giydim ve çıktım. Eve varınca yatağa uzandım. Evde daha çok yatağa uzanırım. Sonra güzel bir şiiri defterime geçirdim. Bir saatcik görmesem sevdiceğimi, ''Bir yıldır görmemişim gibi gelir. Böyle kin duyarak yaşamaya, sorarım yaşamak mı?'' denir. Herhalde Puşkin'im. Akşama doğru paltomu giyip ekselanslarının evinin önüne gittim. Gezmeye gitmek için arabasına binecek olursa küçük hanımı bir kezcik daha görebilirim diye umuyordum. Ama uzun süre beklememe karşı çıkmadı. 6 Kasım. Daireye gittiğimde şube müdürü kudurmuştu sanki.'' Beni yanına çağırdı ve aynen şunları söyledi. ''Lütfen söyler misin? Senin amacın ne?'' ''Nasıl ne?'' ''Hiçbir şey.'' dedim. ''İyi düşün.'' dedi. ''Bak artık kırkını da geride bıraktın. Aklını başına toplamanın zamanı gelmedi mi daha? Sonra sen kendini ne sanıyorsun ha? Çevirdiğin dümenlerin farkında olmadığımı düşünüyor değilsin herhalde. Genel müdürümüzün kızına kur yapmak kala kala sana mı kaldı? Kendine bir bak ve düşün.'' ''Kimsin sen?'' ''Bir hiç.'' ''O kadar.'' ''Meteliksiz bir zavallı.'' ''Git de aynada kendini bir incele ve kafandan geçirdiğin şeylere hakkın olup olmadığını düşün.'' ''Tanrı cezanı versin emi.'' ''Eczanelerdeki ilaç şişelerini andıran suratı, sorguç gibi yukarı doğru kıvırtması yetmiyormuş gibi bir de vıcık vıcık pomatladığı şu perçemiyle kendini bir halt sanıyor besbelli.'' ''Aslında durup dururken üzerime gelmesinin nedenini çok iyi biliyorum.'' Kıskanıyor beni. Ekselanslarının sevecen ilgilerini en çok bana yönelttiğini fark etmiş olmalı. Saçma yaratık. Her tarafın şube müdürü olsa ne olur senin? Saatine altın köstek takıp 30 rublelik çizme sipariş etmekle bir şey mi oldu sanıyorsun? Hem kime bu havan? Esnaf çocuğu değilim ben. Terzi ya da Erbaş falan da değildi çok şükür babam. Soyluyum ben. Görürsün ne mevkilere, makamlara yükseleceğim ben daha. Şunun şurasında 42 yaşındayım. ''Memuriyette yüksek mevkilere, makamlara ulaşma çağıdır bu, gerçek memuriyet çağı. Bekle dostum, elbet biz de albay oluruz. Tanrı izin verirse eğer, belki de daha da yüksek bir şeyler oluruz. Senin ününü geride bırakan ünler salarız bakarsın memlekete. Ne o, yoksa senden başka aklı başında bir insan yok mu sanıyordun dünyada?'' Modaya uygun bir takım elbise, bir de şu senin boynundaki gibi bir kravatım olsun, bakalım benim yanımda sen ve senin gibilerin esamesi okunuyor mu? Gel gelelim. Olanağım yok. Felaket de burada ya zaten. 8 Kasım. Tiyatroya gittim. Rus aptalı Flatka üzerineydi oyun. Çok güldüm. Bir de levazımcılarla adliye nezarethanesi memurları üzerine hayli eğlenceli bir vodvil vardı. Hele bir kalem memuru üzerine okunan şiirler çok gülünçtü. Bu kadar serbestliğe nasıl müsaade etmişler pes doğrusu. Tüccarların halkı kazıkladığını, açık açık söylemelerini sansürün görmemesi anlaşılır gibi değil. Tüccar çocuklarının da kavgacı, serseri ruhlu olduklarına bakmadan soylular arasına karışmaya hevesli olduklarını söylediler. Gazeteciler için de çok hoş iki dize vardı. Bunların işinin gücünün insanlara çamur atmak olduğunu söyleyen yazar, bu sözleri söylediği için kendisinin de çamura hedef olabileceğinden korkarak halka aman beni koruyun diyordu. Şu yazarlar da pek hoş oyunlar yazar oldular. Tiyatroya gitmeyi seviyorum. Cebimde ne zaman üç beş kuruş bulsam başka hiçbir şey düşünmem doğru tiyatroya. Ama bizim memur milleti içinde öyle teresler var ki tiyatronun adını bile anmazlar. Tabii beleş bilet buldukları zaman durum değişir. Bir bayan oyuncunun söylediği bir şarkı da çok hoştu. Aklıma hemen ekselanslarının kızı... Sus. Yok bir şey, yok bir şey. Aman sakin ol. 9 Kasım. Saat 8'de daireye gittim. Şube müdürü gelişimi görmemiş gibi yaptı. Ben de aramızda bir şey geçmemiş gibi bir hava takındım. Evraklara göz attım. Bir iki yazının aslıyla suretini karşılaştırdım. Saat 4'te çıktım. Genel müdürün evinin önünden geçtim ama kimsecikler gözüme ilişmedi. Yemekten sonra daha çok yatakta yattım. 11 Kasım Bugün ekselanslarının odasında oturup onun için 23 kalem, onun ay ay kızları, yani küçük hanımefendi içinde 4 kalem açtım. Beyefendi her zaman masasının üzerinde çok kalem bulunmasını sever. Ah ne kafa, hep susar ama kim bilir nasıl çalışmaktadır o anda kafası. Akıllar yürütmekte, değerlendirmeler yapmaktadır. En çok ne düşündüğünü, hangi konuda akıllar yürüttüğünü bilmeyi çok isterdim. Ekselanslarının ve onun gibi beyefendilerin, saray çevresinden olanların yaşamlarını biraz daha yakından görmek, kendi aralarında neler yaptıklarını bilmek isterdim. Evet, işte bunu bilmek isterdim. Birkaç kez ekselanslarıyla konuşmaya niyetlendim ama Allah kahretsin her seferinde dilim ağzımın içinde kuruyup kalıverdi ve dışarıda havanın nasıl olduğu sorusuna karşılık vermenin ötesinde bir şey diyemedim. Evlerinin salonunu görmek isterdim sonra bir kez kapı aralıkken şöyle ucundan bir parça görebilmiştim salonu ve arkadaki bir odayı aman Allah'ım o ne görkem o ne göz kamaştırıcı eşyalar o porselenler o aynalar ama ben asıl küçük hanım efendinin odalarının bulunduğu bölümü görmek isterdim evin tuvalet masası üzerinde küçük şişeler kavanozlar kutular çiçekler bunlardan yayılan kokuyu içime çekmek Üzerinden çıkarıp attığı giysilerin yerde duruşu, giysiden çok bulutu andıran giysileri onun. Hele yatak odasına bir göz atabilmek için neler vermezdim. Bir mucizeler yeri olduğunu düşünüyorum o odanın. Benzeri gökte bile bulunmayan gerçek cennet. Yatağından kalkınca ayacıklarını koyduğu minnacık pufu, o mini minnacık ayacıklarına kar beyazı çoraplarını giyişini gör. Ay, ay, ay, sus, bir şey yok, bir şey yok, sakin olun. Fakat bugün yine de kafamda bir şimşek çaktı. Nevski bulvarında gördüğüm iki küçük köpeğin aralarındaki konuşma geldi aklıma. ''Güzel'' dedim kendi kendime. ''Her şeyi öğrenmenin yolunu biliyorum artık. Şu rezil köpeklerin birbirlerine yazdıkları mektupları ele geçirmeliydim. Herhalde buradan bir şeyler öğrenebilirdim. İtiraf ederim ki bir seferinde Meci'yi yanıma çağırıp sorguya çekecek oldum. ''Bak Meci'' dedim. ''Şurada baş başayız. İstersen kapıyı da kapatırım. Kimseler görmez bizi.'' Bana hanımın hakkında bildiğin her şeyi anlat. Nasıldır, ne yapar, kimseye bir şey söylemeyeceğime yemin ederim. Kurnaz namussuz, kuyruğunu kıstı, kürkünün içinde büzüştü ve sanki hiçbir şey duymamış gibi usulca kapıdan çıkıp gitti. Köpek kısmının insanoğlundan daha akıllı olduğundan hep uylanmışımdır. Dahası bunların konuşabildiklerinden de eminim ben. Konuşmamalarının tek nedeni inatçılıklarıdır. Sonra... Müthiş siyasidirler. İnsanoğlunun her kımıltısını, her adımını sezerler, her şeyi bilirler. Hayır, ne olursa olsun yarın Ziverkov'un evine gidip Fidel'i sorguya çekeceğim. Bu arada şansım yaver giderse, Meci'nin Fidel'e yazdığı mektupları da ele geçirebilirim. 12 Kasım Öğle in saat iki sularında yollara düştüm. Hedefim ne yapıp edip Fidel'i bulmak ve bir güzel sorgulamaktı. Lahana kokusuna hiç dayanamam. Meşcanski caddesinde ne kadar bakkal çakkal varsa hepsinden keskin bir lahana kokusu gelmesi yetmiyormuş gibi evlerinde kapı altlarından aynı iğrenç koku süzülüyordu. Elden ne gelir burnumu tıkayıp var gücümle koşmaya başladım. Ama kurtulmak ne mümkün? Bu defa da zanaatkar olacak tereslerin işliklerinden yükselen is ve dumandan boğulacak hale geldim. Asil bir insanın bu caddede gezintiye çıkması olanaksız bir şey. Neyse sonunda hedefime ulaştım. Altıncı kata çıktım. Kapıyı çaldım. Yüzü çilli, küçümen, sevimli bir kız açtı kapıyı. Kızın yüzü hiç yabancı gelmedi bana. Ah tabii ya. Yaşlı kadınla birlikte yürüyen genç kızdan başkası değildi bu. Kız hafiften kızarır gibi oldu. Tabii hemen çaktım vaziyeti. ''Koca peşindesin kızım sen.'' dedim içimden. Bu arada kız da bana ''Buyurun ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Köpeğinizle konuşmak istiyorum.'' dedim. ''Bir iki sorun var da kendisine.'' ''Ya Rabbim, su katılmamış bir aptaldı bu kız. Hemen anladım. Tam bir aptal.'' Bu arada köpek avlayarak yanımıza geldi. Eğilip kendisini yakalamak istedim ama alçak az kalsın dişlerini burnuma geçirecekti. ''Tam bu sırada köşede sepetini görmeyeyim mi? Bana gerekli olan da buydu zaten.'' Sepet içindeki çer karıştırırken birden minik kağıt parçacıklarından oluşan küçük bir tomar geçti elime. Ah keyfime diyecek yoktu. Namussuz it sepeti karıştırdığımı görünce bir anda atılıp baldırımdan kaptı. Sonra kokluya kokluya anladı ki kağıtları benim elime geçmiş. Bunun üzerine ince ince ağlayıp sızlanmaya başladı. Ama yağma yok. Hadi bana eyvallah cancağızım deyip tabanları yağladım. Kızcağız kapıda gözleri korkudan fincan gibi açılmış kala kaldı. Bu aptal kızın beni deli sandığına kalıbımı basarım. Eve gelir gelmez hemen mektupları okumaya girişmekte ilkin niyetim. Çünkü mum ışığında pek iyi göremiyorum. Ama Mavra'nın yerleri sileceği tutmuştu. Aptal kadın yerli yersiz temizlik sıtmasına tutulur. Bu yüzden dışarı dolaşmaya çıktım. Olayı enine boyuna etraflıca düşünecektim. Artık bilmediğim hiçbir yanı kalmayacaktı olayın. Bu mektuplar bütün yayları, zemberekleri, her şeyiyle olup bitenleri önüme serecekti. Köpekler akıllı millet, siyasi ilişkilerde bilmedikleri yok. O yüzden mektuplarda her şeyin tek tek açıklığa kavuşturulduğuna emindim. Herkesle ilgili her bilgiyi bulabilecektim orada. Hem şu adamın esaslı bir portresini ve bütün yapıp eylediklerini, hem de onun, yani küçük hanımefendinin... Sus! Yok bir şey. Kapat. Sakin ol. Eve akşama doğru döndüm. Daha çok yatakta yattım. 13 Kasım Evet, oldukça açık seçik bir mektup. Ama yine de yazıda köpeksi diyebileceğim bir yan var. Okuyalım bakalım. Sevgili Fidel, ne yalan söyleyeyim, adına bir türlü alışamadım. Bu bayağı küçük burcuvaca addan başka bir ad bulamamışlar mı sana? Fidel, Rosa. Aman ne bayağılık. Neyse boşver bunları. Birbirimize mektuplar yazmayı düşünmüş olmamız ne iyi oldu öyle değil mi? Mektup çok doğru yazılmıştı. Hiçbir yazım yanlışı yoktu. Ünlem işareti bile hep yerli yerindeydi. Bizim şube müdürü bile ünleme yazılarında yer vermez ama kendisine bakarsanız sözde bir yerlerde üniversite eğitimi bile görmüş. Neyse devamına bakalım mektubun. Bence düşüncelerini, duygularını ve izlenimlerini başkalarıyla paylaşmak dünyanın en büyük esenlik ve mutluluklarından biridir. Hmm. Almancadan çevrilmiş bir yapıttan aşırılmışa benziyor. Yapıtın adını hatırlayamıyorum şu anda. Bunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Gerçi evin eşiğinden dışarı adımımı atmış değilim ama bu böyle. Benim hayatım mı sıkıcı, zevksiz? Babasının Sophie diye çağırdığı hanımım çılgın gibi seviyor beni. Ah, ah, yok bir şey, yok bir şey, sakin ol. Babası da pek sık okşar beni. Çayımı da kahvemi de hep kaymaklı içerim. Ah, maşer, sana bir şey söyleyeyim mi? Mutfakta bizim Polkan'ın kemirip durduğu şu kocaman kemikler yok mu? Polkan bunlardan ne zevk alıyor hiç anlamıyorum. Bana sorarsan kemik olarak yalnızca av etlerinin kemiği yenir. O da eğer kimse iliklerini emmemişse. Birkaç sosu karıştırdığın zaman çok hoş bir lezzet elde ediyorsun. Yalnız sosların içinde kapari ve yeşillik bulunmamasına dikkat edeceksin. Köpeklere hamur topağa vermekten daha kötü bir alışkanlık düşünemiyorum. Masada oturan ve ellerini binbir pisliğe dokundurmuş olan bir muhterem, bir bakarsın ıslattığı bir ekmek parçasını iki avcu arasında yuvarlayıp topak yapmış, ağzına sokuşturmak için seni çağırıyor.'' ''Gidip yemesen nezaketsizlik olur, yesen tiksineceksin, yine de tiksine tiksine yersin.'' ''Ne bunlar be? Neler zırvalıyor bu hayvan? Yazacak başka bir şey yokmuş gibi. Bir sonraki sayfaya bakalım, İşe yarar bir şeyler var mı? ''Sana bizim burada olup bitenleri anlatmak için öyle sabırsızlanıyorum ki, Sofi'nin baba diye seslendiği evin baş beyinden daha önce söz etmiştim sana. Bu doğrusu çok tuhaf bir adam.'' ''Oh be, nihayet, demedim mi? Her konuda siyasi görüşleri vardır bu tereslerin diye. Görelim bakalım şu babayı.'' Çok tuhaf bir adam. Hemen hep susar. Ağzından laf dirhanle çıkar. Yalnız bir hafta kadar önce kendi kendine konuştu durdu. Konuştu dediysem, ha iki sözcüğü yine ledi durdu. ''Alabilecek miyim, alamayacak mıyım?'' Bir eline bir kağıt alıyor, öbürünü boş tutarak soruyordu. ''Alabilecek miyim, alamayacak mıyım?'' Bir seferinde bana da sordu. Ne dersin Meci? Alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Ben tabii bir şey anlamadığım için çizmelerini şöyle bir kokladım, sonra da çekilip gittim. Derken Maşar, bir hafta kadar sonra baba eve büyük bir sevinçle döndü. O gün öğleye dek birbiri ardınca üniformalı bir takım beyler gelip gittiler. Kendisini kutladılar. Öğle yemeğinde öyle neşeliydi ki fıkralar anlatıp durdu. Kendisini hiç böyle görmemiştim. Hatta bir ara tutup beni omzunun üstüne koydu. ''Bak Meci, nedir bu anlayabildim mi?'' diye sordu. Baktım, bir şeritti, kokladım, hiçbir belirgin kokusu yoktu. Sonra dilimin ucuyla hafifçecik yaladım, biraz tuzluydu. Hay Allah müstahakını vermesin e mi? Bu fino biraz ileri gitmeye başladı. Bizim genel müdür hazretlerine gelince, ''Tam bir ikbal perest olduğu anlaşılıyor. Buraya bir mim koymalı.'' ''Hoşça kal maşer.'' Acele bir yere gitmem gerekiyor. Şimdilik ve benzeri ve benzeri diyeyim. İşimi bitirip döndükten sonra mektubuma kaldığın yerden devam ederim. Merhaba, yine ben. Bugün hanımım Sofi... Sophie... Ne? Sofi mi? Ahah, neyse, neyse, susalım, devam edelim. Hanımım Sofi çok telaşlıydı. Telaşının nedeni akşama gideceği baloydu. Bense onun yokluğunda sana mektup yazabilme fırsatı yaratacağı için seviniyordum. Giyiceği tuvalet konusunda hep sinirlenmesine karşın Sophie balolara bayılır. ''Şu balo denen şeyden ne zevk aldıklarını bir türlü anlayamıyorum Maşer. Sophie balodan eve ancak sabahın altısında döner ve ben onun süzgün, solgun yüzünden kendisine baloda yiyecek bir şey vermediklerini hemen anlarım. Doğrusunu istersen ben asla böyle bir yaşam sürdüremezdim.'' ''Bana öğünlerimde çeşitli soslarda pişirilmiş çil ya da kızarmış tavuk kanadı vermeselerdi ne yapardım bilemiyorum. Yanında soslu pirinç lapasını da unutmamak gerek tabii. Ama havuç ya da şalgam ya da enginar hiçbir zaman iyi yiyecekler olarak tarafından kabul görmezler.'' Son derece bozuk bir ifade. Bir insanın kaleminden çıkmadığı hemen anlaşılıyor. Başlangıcı tam olması gerektiği gibi ama bitimi köpekçe. ''Hele şuradan bir mektuba daha göz atalım.'' ''Amma uzun mektupmuş bu. Hmm, üstelik tarihte konmamış.'' ''Canım, Bahar kendini nasıl da satıyor? Yüreğim sanki hep bir şeyler bekliyormuş gibi vuruyor. Kulaklarımda sürekli bir uğultu, sık sık bir ayağımı kaldırıp kapıyı dinleyerek birkaç dakika öylece duruyorum. Hadi sana bir gizimi açayım. O kadar çok hayranım var ki sık sık pencere önüne oturup onları izliyorum. Aralarında nasıl çirkinler var anlatamam.'' Hele biri tam bir avlu köpeği. Her yanından aptallık akıyor ama sokakta her zaman soyluymuş gibi çalımla, kurumlanarak yürür, herkeslerin durup ardından kendini izlediklerini sanır. Bir hiç oysa ve benim umurumda değil, bir de penceremin önünde dikilen bir buldok var ki Allah muhafaza, arka ayaklarının üstünde dikilse o kaba bedeniyle böyle bir şeyi asla yapamaz ya neyse, benim Sophie'nin babasına... Ki hem boy hem kilo olarak maşallahı vardır, bir baş fark atardı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bu ahmak yaratık aynı zamanda çok da küstah. Geçenlerde epiyi bir hırlayıp omurdandım kendisine, tınmadı bile. Hiç değilse utanır gibi yap, başını öte yana çevir. Hayır, dili bir karış dışarıda, kocaman kulaklarını sarkıtmış, gözleri pencereme dikili. Kımıldamadan durup bana bakıyor. Sersem şey. Bu yazdıklarımı okuyunca kalbimin bütün köpeklere karşı kayıtsız olduğunu sanmamalısın Maşer. Hayır, komşu evin çitinden atlayıp gelen Trezor adındaki yakışıklıyı görmeni isterdim. Ah, yüzünün güzelliğini anlatamam Maşer. Tu sana rezil köpek, utanmaz, arlanmaz köpek. Aklı fikri nelerdi, koca mektupta başka bir şey yok. Ah, insan istiyorum ben, insan görmek istiyorum karşımda. Ruhumu besleyecek ve ona haz verecek gıda istiyorum. Ne yapayım ben bu rezillikleri? Hele bir sayfa daha çevirelim bakalım. Belki daha iyi bir şeylere rastlarız. Sophie küçük masasında oturmuş bir şeyler dikiyordu. Ben camdan bakıyordum. Çünkü gelip geçenleri izlemeyi severim. Birden uşak girdi içeri ve şöyle dedi. Teplov, hemen içeri al. Sophie atılıp beni kucağına alarak kulağıma şöyle fısıldadı. Ah meci meci. Gelenin kim olduğunu bir bilsen, esmer, yakışıklı, kara gözleri, bir çift kor, bir hassas subayı. Sonra da koşup kendi odasına geçti. Birazdan genç bir hassas subayı girdi içeri. Doğruca aynanın önüne gidip kara favorilerini sıvazladı, saçlarını düzeltti. Odaya bir göz attı. Ben biraz omurdandıktan sonra gidip köşeme oturdum. Sofya az sonra geri döndü ve onun topuklarını hafifçe birbirine vurarak verdiği selamı neşeli bir reveransla karşıladı. Bu arada ben bir şeyin farkında değilmiş gibi pencereden bakmaya devam ediyordum. Gerçekte ise başımı hafif onlardan yana eğmiş, neler konuştuklarını duymaya çalışıyordum. Ah Maşer, konuştuklarının nasıl incir çekirdeğini doldurmaz, saçma sapan şeyler olduğunu bir bilsen… Yok efendim kadının biri dansta bilmem hangi figürü yapacağı yerde bilmem hangi figürü yapmış. Yok efendim Bobov adındaki bir adam boynundaki kurdeleyle leyleğe benzemişmiş ve az kalsın kapaklanıp yere düşecekmiş. Yok Lidina adındaki bir hatun gözlerinin gerçek rengi yeşil olduğu halde hep mavi olduğunu hayal edermiş falan filan. Bir sürü ipe sapa gelmez şey. ''Şu hassas subayını gören benim trezoru yere göğe konduramaz.'' diye düşündüm. Gerçekten dağlar kadar fark var aralarında. Bir defa dümdüz ve pide gibi geniş bir suratı var Hassas subayının. Üstelik favorilerden dolayı iki yanda kara bir kuşakla sarılmış gibi bir surat bu. Oysa trezorcuğumun yüzü ince, zarif ve tam alnının ortasında beyaz bir akıtması var. Sonra trezorun beli nerede, Hassas subayının beli nerede? Kıyas kabul etmez ikisi. Ya gözleri, tavırları, huyu... Hayır, hayır. Trezoru bu adamla karşılaştırmak bile doğru değil. Bilmem ki Maşer ne buluyor bu Teplov denen adamda benim Sophie ve nesine hayran böyle bir adamın. Bana kalırsa da bu işin içinde bir iş var. Bir hassas subayının Sophie'nin gözlerini böylesine kamaştırabilmesi mümkün değil. Neyse, devamını okuyalım bakalım. Bana öyle geliyor ki bu hassas subayından hoşlanabildiyse babasının iş yerindeki o memurdan da hoşlanabilir Sophie. ''Ah Maşer, bir sen öyle çirkin bir adam ki bu. Çuvala takılmış bir tosbağa sanki. Kim acaba bu memur?'' ''Adı da bir tuhaf adamın. Sofi'nin babasının odasında tek yaptığı iş oturup kalem açmak. Başında saçları kuru ot demeti gibi. Baba onu sürekli uşak gibi kullanır. Bu aşağılık it benden söz ediyor sanki. İyi de saçlarım niye kuru ot demeti gibiymiş ki?'' Sofi onu gördü mü gülmekten kendini alamaz.'' ''Atıyorsun ulan itoğlu it, lanet köpek, çirkef dilli, cenabet namussuz. Bütün bunları kıskançlığından böyle yazdığını anlamıyorum sanki. Hem buradaki dümeni çakmadığımı da sanma. Bizim şube müdürünün başının altından çıkıyor bütün bunlar. Adam yeminli düşmanım oldu, öylesine nefretle dolu ki bana karşı durmadan hakkımda yalanlar kıvırıyor. Neyse, şuradan bir mektuba daha göz atalım. Ola ki durum kendiliğinden açıklığa kavuşur.'' Maşer Fidel, sana uzun süredir yazamadığım için beni bağışla, tam bir esrime içindeyim. Aşkın ikinci bir hayat olduğunu söyleyen yazar ne güzel söylemiş, evimizde öyle büyük değişiklikler var ki, hassas subayımız artık her gün bizde, Sofya ona çılgın gibi aşık, babanınsa neşesine diyecek yok. Hatta bizim grigoriden duyduğuma göre Grigori yerleri süpürür ve hep kendi kendine konuşur. Bu yakınlarda düğün varmış. Çünkü baba Sophie'yi ya generale ya hassas subayına ya da askeri bir albaya vermek istiyormuş. Allah kahretsin. Daha fazla okuyamayacağım. Ya generale ya hassas subayına verecekmiş. Dünyada bütün güzel şeyler zaten ya generallerin ya da hassas subaylarınındır. Kendine iyi kötü bir şey ayarlarsın, bu da artık benimdir diye düşünürsün ama o da ne? ''Generalin ya da hassas subayının teki elini uzatmış, kapı vermiş. Allah kahretsin. Ben de general olmak isterdim. Elimi uzatıp başkalarının haklarını kapmak için değil, hayır. Yalnızca şu baba kızın önümde nasıl yaltaklanacaklarını, fırıldaklar çevireceklerini görmek ve sonra da tükürmüşüm sizin gibi yaratıklara demek için. Allah kahretsin. Ne can sıkıcı bir durum. Bu sersem köpeğin bütün mektuplarını yırtıp parça parça ediyorum.'' ''Al, al!'' 3 Aralık Hayır, olamaz, yalan hepsi. Bu düğün olmayacak. Hassas subayıysa ne olmuş yani? Soyut bir onur kavramından başka hiçbir yanı olmayan bir sözcük bu. Elle tutulur, gözle görülür yanı ne? Hassas subayı olmakla insanın alnının ortasında üçüncü bir göz mü ekleniyor? Burnu dersen bizimki gibi, altından gümüşten değil. O da kokluyor, yemek yemiyor ve o da aksırıyor, öksürmüyor burnuyla. Bu farklılıkların nereden kaynaklandığını anlamak için vaktiyle az çabalamamıştım. Örneğin ben neden bir kalem memuruyum? Başka deyişle benim kalem memuru olmamı gerektiren nedenler neler? Ne malum bir kont ya da general olmadığım? Belki de yalnızca görünüş olarak bir kalem memuruyum? Belki de kim olduğumu, neyin nesi olduğumu ben kendim bile bilmiyorum. Tarihte nice örnekleri görülmüş olaylar var. Adam soylu moylu olmak şurada dursun, basit bir tüccar, hatta esnaf, hatta hatta köylüyken bir de anlaşılıyor ki ricalden erkandan biriymiş, hatta resmen hükümdarmış. Bir köylü böyle olabiliyorsa benim gibi soylu biri neden olmasın? Birden general üniforması içinde ortaya çıkıvermişim, örneğin. Hem sağ omzumda apolet var hem sol omzumda ve bir omzumdan çaprazlama olarak belime kadar inen bir nişan çeridi. ''Bizim küçük kumru ne der, genel müdürümüz olacak peder Beylerin ne hallere girerdi acaba?'' ''Ah ne ikbal perest adamdır o, mason olduğuna kalıbımı basarım. Kendini bazen şöyle bazen böyle göstermeye çalışıyor ama ben onun mason olduğunu hemen anladım. Tokalaşmak için elini uzattığında bütün parmakları yumuk, yalnızca iki parmağı açık oluyor.'' Şimdi bana hemen şu dakikada bir valilik yahut levazım generalliği yahut buna benzer bir unvan tevcih edilemez mi? Neden bir kalem memuru olduğumu bilmek isterdim. Evet, neden bir kalem memuruyum ben? Neden özellikle kalem memuru? 5 Aralık ''Bu sabah hep gazete okudum. Şu İspanya'da da pek tuhaf işler oluyor. Olup bitenleri pek de anlayabilmiş değilim. Gazetelerin yazdığına göre taht ilga edilmiş. Devletin ileri gelenleri tahtın varisi olarak seçilecek kişi konusunda bir türlü karar veremiyorlarmış. Bu yüzden de halk galeyana gelmiş. Doğrusu bu bana pek tuhaf göründü. Krallık nasıl ilga edilebilir? Gazetelerin yazdığına göre bir donla geçmeliymiş tahta. Hayır, hiçbir donla geçemez tahta.'' Hiçbir şekilde geçemez. Taht kralındır. Kralın oturması gerekir tahta. Dediklerine göre kral yokmuş. Devlet kralsız olamaz. Kral var. Yalnız bilinmeyen bir yerlerde kendisi. Kral var ve olmalı. Yalnız ailesel nedenlerle ya da güvenlik gibi nedenlerle, örneğin Fransa ve öteki ülkeler gibi komşu devletlerin zorlamalarıyla gizleniyor ya da işin içinde başka nedenler var. 8 Aralık Daireye gidecektim ama değişik nedenler ve düşüncelerle bundan vazgeçtim. Bir defa şu İspanya meselesi bir türlü kafamdan çıkmadı. Donna'nın kraliçe olması olacak şey değil. İzin verilemez buna. İlkin İngiltere izin vermez. Sonra bütün Avrupa'yı ilgilendiren siyasi bir mesele bu. Avusturya İmparatoru girer bu işin içine. Bizim Efendimiz girer. Bu olay beni öylesine allak bullak etti ki bütün gün kendimi hiçbir işe veremedim. Mavra'nın dediğine göre masada aşırı dalgın oturuyormuşum. Gerçekten de o dalgınlık içinde galiba iki tabağı yere attım, paramparça oldu tabaklar. Öğleden sonra daha doğru yürüyüşe çıktım. Öğretici hiçbir sonuç çıkaramadım. Daha çok yatakta yattım ve İspanya meselesini düşündüm. Yıl 2000, Nisan'ın 43'ü Bugün olağanüstü görkemli bir gün. İspanya'da kral var, aranılıp bulundu kendisi. Bu kral benim. Ben de bugün öğrendim bunu. Açıkçası kafamın içinde şimşek çakmış gibi oldu. Kendimi bir kalem memuru olarak nasıl düşünebileceğimi, böyle bir şeyi hayalimden nasıl geçirebileceğimi anlayamıyorum. Bu kaçık fikir kafamın içine nasıl girmiş olabilir? Allah'tan kimseler bunun farkına varmadı da beni tımarhaneye kapatmaya falan kalkışmadılar. Şu anda her şey ayna gibi apaçık önümde. Meçhulüm olan hiçbir şey yok. Daha önce anlayamıyordum. Bir sis perdesi ardında gibiydi her şey. Bu da sanırım insanların beynin kafada olduğunu düşünmelerinden kaynaklanıyor. Kesinlikle doğru değil bu. Rüzgarla Hazar Denizi taraflarından gelir beyin. Kim olduğumu önce Mavra'ya açıkladım. Karşısında İspanya kralının durmakta olduğunu öğrenince ellerini çırptı. Az kalsın korkudan ölecekti. Aptal, hayatında daha hiç İspanya kralı görmemiş. Ama ben yine de kendisini yatıştırmaya çalıştım. Lütufkar sözlerle kendisini takdir ettiğime, zaman zaman çizmelerimi çok kötü boyamış olmasına karşın kendisine içerlemediğime inanmasını sağlamaya çalıştım. Ne de olsa cahil halk, onlara yüksek meselelerden söz edilmez. Korkmasının nedenine gelince, bütün İspanya krallarının 2. Felipe'ye benzediklerine inanmasıydı. Benimle Felipe arasında en ufak bir benzerlik olmadığına ve benim dilenerek yaşayan sefil keşişlerimin de olmadığına kendisini güç bela inandırdım. Daireye gitmedim. Tükürmüşüm dairesine. Ya dostlar! Artık tuzağınıza düşüremezsiniz beni. O iğrenç kağıtları evrak defterine kaydetmesi için başkasını bulun siz. Mart Aralık, ayın 86'sı, gündüzle gece arası. Bugün bizim idare amiri daireye gelmemi söylemeye geldi. Dediğine göre işe gitmeyeli üç hafta olmuş. Gırgır gır olsun diye gittim daireye. Şube müdürü önünde eğilip özür taklaları atacağımı sandı ama ben aldırmazca baktım kendisine. Ne fazla öfkeli ne de fazla hayır ha. Sonra da hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi geçip yerime oturdum. Kalem odasını dolduran domuzlara bir göz gezdirip aranızda kimin oturduğunu bir bilseniz diye düşündüm. Allah'ım, Tanrım, nasıl eliniz ayağınıza dolanırdı, hatta şube müdürünün kendisi tıpkı genel müdürün önünde yaptığı gibi nasıl yerden selamlarla saygılardı beni? Biri getirip özetini çıkarmam için önüme bir takım kağıtlar koydu. Elimi bile sürmedim. Biraz sonra herkeste bir telaş başladı. Dediklerine göre ekselansları genel müdür geliyormuş. Birçokları kendilerini gösterebilmek için girişe doğru seyirtti. Ama ben yerimden bile kımıldamadım. Tam bizim bölümün önünden geçerken herkes ceketinin düğmesini ilikledi. Ama ben yerimden bile kımıldamadım. Genel müdür de kim oluyor? Kim oluyor ki önünde ayağa kalkacağım? Asla! Hem neresi müdür o mantar herifin? Evet, mantar. Bildiğiniz, sıradan bir mantar. Nasıl mantar derseniz, şişelerin ağzına tıkanan mantarlar gibi bir mantar işte.'' Beni asıl keyiflendiren şey ise önüme imzalamam için bir takım kağıtları sokuşturmaları oldu. Sanıyorlar ki ben alelade bir masa şefiyim ve evrakların ancak en dibinde bir köşeye minicik bir paraf atarım. Siz öyle sanın. Şimdi yaptığımı görünce çok şaşıracaksınız. En göz alıcı yere, tam genel müdürün imzasını attığı köşeye. 8. Ferdinand diye bastım imzayı. Nasıl benzeri görülmemiş bir sessizlik kapladı bütün kalem odasını. Benimse tek yaptığım, tebam olduğunuzu belirten bağlılık sözlerine gerek yok.'' anlamında elimi şöyle hafifçe oynatmak oldu. Sonra da dışarı çıktım ve doğruca genel müdürün evine gittim. Kendisi evde yoktu. Uşak önce beni içeri bırakmak istemedi ama sözlerimi duyduktan sonra iki elini çaresizce yanına bırakıverdi. Doğruca giyinme odasına daldım. Asil bayan ayna önünde oturuyordu. Beni görünce yerinden sıçrayıp dehşet içinde geriledi. Ancak ben kendisine İspanya kralı olduğumu söylemedim. Tek söylediğim, kendisini büyük bir mutluluğun beklemekte olduğu, bunun kendisinin hayal bile edemeyeceği çapta bir mutluluk olduğu ve çekemeyenlerimizin bütün fitne ve fesatlarına karşın birlikteliğimizin kaçınılmaz olduğu oldu. Daha fazla bir şey söylemek istemedim ve dışarı çıktım. ''Ah şu kadın denen sinsi, hilekar yaratık.'' Şimdi anlayabiliyorum kadınların iç yüzünü. Bugüne dek kadınların kime aşık olduğunu kimseler bilmiyordu. Bunu ilk anlayan ben oldum. Kadın şeytana aşıktır. Kesinlikle şaka falan etmiyorum. Fizikçiler saçmalar dururlar. Kadın şöyle şöyle bir varlıktır falan diye. Oysa tek şeytanı sever kadın. İşte görüyor musunuz? Birinci balkondaki locasından dürbününü doğrultmuş bakıyor. Kime bakıyor peki? Diyeceksiniz ki... Şu göğsünde nişanı olan şişkoya bakıyor. Yanılıyorsunuz. Nişanlı şişkonun hemen ardında duran şeytana bakıyor. Dikkat! Şeytan şişkonun ceketinin altına saklandı. Bakın, orada başıyla razılık işareti veriyor kadına. Tamam, artık onundur kadın. Evet, onundur. Ve bütün bu kişiler, ortalıkta kavukluk ederek, yalakalık ederek dönenip duranlar, ve de ortalığa çıkıp bağır bağır yurtsever olduklarını ve daha bilmem neleri haykıranlar. Bunlar icare peşinde olan, kira parası peşinde olan yurtseverlerdir. Bu ikbalperestler, bu din bezirganları anayı da, babayı da, tanrıyı da gözlerini kıpmadan para için satarlar. Evet, bütün bunlar ikbal Perestlikten başka bir şey değil ve bu ikbal Perestliğin tohumu da insan dilinin altında küçük bir kabarcık bulunur, o kabarcığın içinde de toplu iğne başı kadar bir kurtçuk. İşte oradadır. Ve bütün bunlar kimin başının altından çıkıyor diyecek olursanız eğer, söyleyeyim, Gorohovalı bir berber tabibin başının altından çıkıyor. Adı şimdi aklıma gelmiyor. Ne var ki, bu düzenbaz berber tabibin ebe olacak bir koca karıyla el ele vererek tüm dünyaya Muhammed dinini yaymaya çalıştığı herkesçe biliniyor. O yüzden olsa gerek, söylenildiğine göre Fransa'da daha şimdiden halkın büyük çoğunluğu eski dinini bırakıp Müslümanlığı benimsemiş. Herhangi bir ay, gün belli değil. İnkognito olarak, yani kendimi tanıtmadan Nevski bulvarında dolaşıyordum. Derken bir baktım İmparator Hazretleri arabalarıyla geçiyorlar. Herkesin şapkasını çıkarıp selam verdiğini görünce ben de şapkamı çıkarıp selamladım kendisini. Ama İspanya kralı olduğumu belli etmeden yaptım bunu. Halka böyle sokak ortasında kendimin kim olduğunu açıklamayı uygun bulmadım. Bunu önce sarayda yapmam gerekirdi. Peki niye yapmıyordum? Çünkü bir kral kostümüm yoktu. Gidip bir terziye şöyle dört dörtlük bir kral giysisi diktireyim dedim ama bunların hepsi eşek, mesleklerine saygı duymadıkları gibi işi tümden üç kağıtçılığa vurmuşlar, büyük bir kısmı da ağzını ayır ayıra orada burada dolaşıyor. Sonunda topu topu iki kez giydiğim takım elbisemi pelerine dönüştürmek aklıma geldi ve terzi olacak dürzüler bozup berbat etmesinler diye de bu işi kendim yapmaya karar verdim. Kimsenin görmemesi için kapıyı kilitleyip elime bir makas aldım ve elbisemin her yanını kestim. Amacım elbiseme bambaşka bir şekil vermekti. Ayı hatırlamıyorum, gün hepten yok. Bir şey var ama onun da ne olduğu belli değil. Pelerinim tümüyle hazırdı ve dikilmişti. Giydiğimde Mavra onu üzerimde görünce çığlığı bastı. Evet, her şey tamamdı ama ben yine de saraya gitme konusunda kararsızdım. Henüz İspanya'dan beklediğim temsilciler gelmemişti. Böyle paldır küldür tek başına gitmek yakışıksız bir davranış olurdu ve benim ağırlığıma denk düşmezdi. Her an gelmelerini bekliyorum temsilcilerin. Ayın biri. Temsilcilerin bu kadar ağırdan alışları beni çok şaşırtıyor. Bu kadar gecikmelerinin nedeni ne olabilir? Sakın Fransa olmasın, dünyada şu Fransızlar kadar yaralı parmağı işemeyen bir millet daha yoktur. İspanyol temsilcilerin gelip gelmediğini öğrenmek için postaneye gittim ama postane müdürü olacak Ahman hiçbir şeyden haberi yoktu. Burada İspanya temsilcileri falan yok dedi. Mektup yazarsam belirlenen tarife üzerinden kabulünü yaparlarmış. Hey Rabbim, Ne mektubu yahu? Ne ilgim var benim mektup denen saçmalıkla? Eczacılar yazar mektubu. Madrid, 30 Şubat Ve işte İspanya'dayım. Ve işte bu iş öyle hızla olup bitti ki hala kendime gelebildiğimi söyleyemem. Bugün sabah erkenden İspanyol temsilciler geldiler. Onlarla birlikte bir arabaya bindim. İnanılmaz bir hızlılık gibi geldi bana. Yani o kadar hızlıydık ki yarım saat içinde İspanya sınırına ulaştık gibi geldi. Aslında şimdi Avrupa'nın her yanında dökme demirden yollar var ve vapurlar akıl almaz bir hızla bir yerden bir yere götürüyor milleti. ''Tuhaf memleket şu İspanya. Sarayda girdiğim ilk odada başları tıraşlı bir sürü adam gördüm. Ama çok geçmeden bunların İspanyol soylularıyla ordu mensupları olduğunu anladım. Çünkü bir tek onlar kafalarını böyle tıraş ederler. Yalnız başbakanın davranışları biraz tuhafıma gitti. Beni kolumdan tutup küçük bir odaya itti ve ''Uslu uslu otur burada. Eğer Kral Ferdinand olduğunu söyleyecek olursan anandan doğduğuna pişman ederim seni.'' dedi. Bunun bir tür ayartma, baştan çıkarma ya da kışkırtma gibi bir şey olduğunu anladığım için tavrım olumsuz oldu. Bunun üzerine başbakan sopasını sırtıma iki kez öyle şiddetli indirdi ki acıdan haykırmamak için kendimi güç tuttum. Tuttum çünkü bunun yüksek görevlere getirilenlere uygulanan eski bir şövalye geleneği olduğunu hatırladım. İspanya'da da hala bu eski geleneklere uyuluyordu. Yalnız kalınca devlet işleriyle uğraşmaya başladım. İlk bulduğum şey Çin ile İspanya'nın aynı ülke olduğu oldu. İnsanlar cahilliklerinden bunları ayrı ayrı ülkeler olarak görüyorlardı. İnanmazsanız elinize kağıt kalem alıp İspanya yazın, kaleminizin kağıda çiziktireceği yazı Çin olacaktır. Ama benim kafama asıl yarın olacak olan başka bir olay meşgul ediyor. Yarın 7'de pek tuhaf bir olay olacak ve dünya ayın üzerine oturacak. Ünlü İngiliz kimyager Wellington'da bunun böyle olacağını yazıyor. Ayın o narin, kırılgan yapısı aklıma geldikçe itiraf ederim ki müthiş tedirgin oluyorum. Ayı çoğunlukla Hamburg'da yapıyorlar ve fakat berbat mı berbat oluyor yaptıkları ay, İngiltere'nin bu işe kayıtsız kalmasını da aklım almıyor. Topal bir fıçıcıya ay yaptırırsan bu kadar olur.'' Aptal herif yapımda zeytinyağlı halat yerine katranlı halat kullandığı için insanın burnunun direğini kıran berbat bir koku kapladı bütün dünyayı. Ayın böylesine nazik kırılgan bir top olmasından dolayıdır ki insanlar ayda yaşamıyorlar. Şu anda orada yalnızca burunlar yaşıyor. Bu yüzdendir ki baktığımız zaman yüzümüzde burnumuzu göremiyoruz. Çünkü burunlarımız ayda bulunuyorlar. Dünya gibi kocaman, hantal bir kütlenin ayın üzerine oturunca burunlarımızı yamyazsa edeceğini düşününce yüreğim öyle sıkıştı ki, çoraplarımı, ayakkabılarımı giydiğim gibi güvenlik güçlerine bu oturmayı engellemelerine emretmek için doğru devlet konseyi toplantı salonuna koştum. Konsey toplantı salonu hınca hınç başları tıraşlı soylularla doluydu. Bunlar öyle akıllı insanlardı ki benim daha... ''Baylar acilen ayı kurtarmamız gerek çünkü dünya ayın üzerine oturacak.'' dememle beraber benim kral buyruğumu yerine getirmek ve ayı yakalamak için hemen atılıp duvarlara tırmanmaya başladılar ama bu sırada başbakan girdi içeri. Onu gören herkes dört bir yana dağıldı. Ben kral olarak tabii tek başıma kaldım ama şu başbakana da hayret yani. Beni gene sopasıyla döve döve odama soktu. Buradan da halk törelerinin, gelenek ve göreneklerinin İspanya'da nedenli güçlü olduğunu anlıyoruz. Aynı yılın Şubat'tan sonraki Ocak ayı. Şu İspanya'nın ne biçim memleketi olduğuna hiç aklım vermedi. Halkın gelenek ve görenekleriyle sarayın protokol kuralları anlaşılır gibi değil. Bir şey anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum, kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. Bugün keşiş olmak istemediğimi gırtlağımı yırtarcasına haykırmama karşın yine de saçlarımı kazıdılar. Kafama buzlu su damlatmaya başlamalarından sonra olup bitenleri ise hiç anımsayamıyorum. Şimdiye dek hiç yaşamadığım bir cehennem azabıydı bu. Cin tutmuş gibiydim, beni güçlükle tutabiliyorlardı. Bu tuhaf geleneğin anlamı ne olabilirdi? Aptal bir gelenekti bu, anlamsızdı. Bugüne dek bu türden gelenekleri ortadan kaldırmayan kralların basiretsizliği anlaşılır gibi değil doğrusu. Yaşadıklarımı, elde bulunan verileri şöyle etraflıca düşününce, Engizisyona çattığım ve başbakanın da başbakan değil, baş Engizisyoncu olduğu sonucu çıkıyordu. Yalnız anlayamadığım şey, bir kralın nasıl olup da Engizisyonun eline düşebildiğiydi. Sakın bu işte yine Fransa'nın parmağı olmasın. Ve özellikle de Polignac'ın. Ah ne anasının gözüdür şu Polignac. Bana dünyayı zindan etmek için and içtiğine eminim. Asla peşimi bırakmayacaktır. Ama senin ipinin de İngilizlerin elinde olduğunu bilmiyor değiliz dostum. Ne ince siyasetçidir şu İngiliz, ne kurnaz tilkidir. Dünya alem bilir ki İngiliz enfiye çekti mi Fransa hapşırır. Ayın 25'i Bugün baş engizisyoncu odama geldi ama ben ayak seslerini daha uzaktan tanıdığım için sandalyemin altına gizlendim. Beni göremeyince önce Poprişçin diye bağırdı. Hiç ses çıkarmadım. Bunun üzerine aksenti Ivanov, kalem memuru, soylu kişi diye yeniden bağırdı. Yine hiç ses çıkarmadım. Üçüncü seslenişi şöyle oldu. 8. Ferdinand, İspanya kralı. Az kalsın sandalyenin altından başımı uzatacaktım ama biraz düşününce vazgeçtim. ''Yok kardeş'' dedim. ''Beni kandıramazsın. Artık seni tanıyoruz. Yeniden kafama buzlu sularda anlatacaksın değil mi?'' Ne var ki beni gördü ve sopasıyla vura vura sandalyenin altından çıkardı. ''Şu lanet sopanın indiği yerde nasıl acıyor?'' ''Yine de bütün çektiklerimin bir ödülü oldu. Bir buluş gerçekleştirdim. Buluşum şu.'' Her horozun bir İspanyası vardır ve bu İspanya horozun tüylerinin altında gizlidir. Neyse, baş Engizisyoncu bir sürü cezalandırma tehditleri savurduktan sonra odamdan çıkıp gitti. Onun bu asıp kesmelerini umursamadım bile. Çünkü İngilizlerin elinde bir oyuncaktı bu Engizisyoncu ve gücü. Bana karşı duyduğu kinin büyüklüğünce değildi. Şubat 34, yıl 349. Hayır, artık dayanacak gücüm kalmadı. Tanrım, neler yapıyorlar bana? Kafama buzlu sular akıtıyorlar. Beni dinlemiyorlar, neler çektiğimi görmüyorlar. Ne yaptım ben onlara? Niçin çektiriyorlar bana bütün bu acıları? Benden, benim gibi garip bir insandan ne istiyorlar? Ben ne verebilirim ki onlara? Neyim var ki ne vereyim? Onların bana çektirdiği bu acılara katlanacak gücüm yok. Başım cayır cayır yanıyor. Her şey gözlerimin önünde fırıl fırıl dönüyor. Kurtarın beni. Alın beni bunların elinden. Bana şimşek gibi hızlı atlar koşulu bir troika verin. Otur yerine arabacım. Çın çın ötün troikamın minik çanları. Şahlanıp uçun ya zatlarım. ''Götürün beni buralardan. Haydi. Daha hızlı. Daha hızlı. Buralara dair gözüm hiçbir şey görmemeli. İşte gökte bulutlar yığılmaya başladı. İşte uzaklarda bir yıldız parlıyor. Kararan ağaçlarıyla ve ay dedesiyle orman hızla geçiyor altından. Mavi sisler dağılıp çözülüyor aşağılarda ve ben sisler içinde bir telin tınlamasını duyuyorum.'' Bir yanda deniz, bir yanda İtalya. İşte yoksul Rus kulübeleri belirmeye başladı aşağılarda. Şu ötelerde usul usul ağıran ev benim evim mi? Ya pencerenin önünde oturan kadın annem mi? Anacığım, kurtar bu perişan oğlunu. Onun ağrılı başcağızına gözyaşlarını damlat. Bak, Neler çektirdiler oğulcuğuna, Zavallı oğulcuğunu bağrına bas anacığım, Ona bu dünyada yer yok, Her yerden kovup kovalıyorlar onu, Anacığım, Şu zavallı yavruna acı, Birden aklıma geldi, Cezayir beynin tam burnunun altına, Koca bir beni olduğunu biliyor muydunuz? Son.